أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ينفعنا وانفعنا بما وَزِلْنَ عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِينَ اَمَّا بَعْدٍ Allah'ın izni kerimiyle inşallah akide ders serisini bitirdik. Şimdi inşallah fıkıh. Ama tabi ki fıkıha giriş yapmadan önce gene önemli birkaç mesele var. Normalde fıkıh kitapları taharet babu ile başlar. Yani kitab-u taharedir ilk kitabın adı. Temizliktir. Çünkü kişinin ibadetlerini kabulu için temizlik şarttır. O yüzden temizlikle başlamış bütün fıkıh yazan alimler. Gerek manevi temizlik, gerek maddi temizlik açısından bu böyle. Ama inşallah biz kitab salah ile başlayacağız. Yani namaz kitabı ile başlayacağız. Çünkü bu konu yani benim gözlemlediğim daha ehem şu şu anda Müslümanlar arasında eksik olan bir nokta. Hani fıkıh, bu fıkıh tam anlamıyla Müslümanlarda oturmuş değil. Genel hatlarıyla bilseler dahi benim gözlemlediğim birçok yanlış var namaz kılarken. İşte bu bu baptan, bu manadan inşallah biz kitab-ı salehle, namaz kitabıyla başlayacağız. Yalnız tabii ki önemli birkaç mukaddime, her ders silsilesine başlamadan önce mecbur yapıyoruz ki e, bazı temellerin üzerine öğreneceğimiz bilgileri inşa edeceğiz. Şimdi genelde hani Türk toplumunda yaygın olan şey e, fıkı Hanife fıkı Tabii hangi Hanife fıkı o da tartışılır. Hani Ebu Hanife'ye nispet edilen fakat Ebu Hanife'yle uzaktan yakından alakası olmayan bir Hanife fıkkı var ortada. Nur'un İzah diye medreselerde okulan, okutulan kitabın işte kendi Ebu Hanife'ye nispet eden bilmem ne adında bin, bilmem kaç sene sonra ondan sonra yaşamış bir adamın kitabı. Temel Kitap diye bu ülkede okutuluyor medreselerde. Halbuki tek bir delil dahi yoktur o kitabı ben okuduğum için biliyorum. Hani ben bilgi edinmek babından o kitabı okudum. Yoksa zaten bir ara fırlatıyordum neredeyse kitabı. Yani mesela namazın şartları demiş. Şurut-u saleh hamastı demiş. 15'tir demiş. Altını yazmış. İşte şudur, budur, budur. e bir tane hadis delil yok. Biz hep ne dedik? Kitap ve sünnet delil üzerine her şeyi nasıl akide-i delil üzere bina ediyorsak yaptığımız amelleri de delil üzerine bina etmemiz lazım. Namazda el kaldırırken veya kaldırmazken veya namazda el bağlarken veya elleri salarken. Yani hangi sahil? Neye göre amel ediyoruz? Neye göre amel etmemiz gerekiyor. Bunu öğrenmek açısından bu temel bilgileri e, bilmemiz lazım öncelikle. Tabi ilk bilinmesi gereken şey vücubul amel bil kitabı ve sünnet. Kitap ve sünnet ile amel etmenin vacipliği meselesi. Yani asıl insanların sözleri değil. İslam dininde. Şahısların sözleri Kur'an ve sünnete götürüldükten sonra makbuldür veya merduttur. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Allah Azze ve Celle ne diyor? Araf suresi 3. ayette ittebi'u ma unzila ileykum Rabbinizden size indirilene tabi olur. Ve la tettebi'u Ondan başka dostlara tabi olmayın. Qalilan ma ne kadar az hatırlıyorsunuz diyor Allah. Vel muradu Allah'ın size indirdiğine murat kasıt nedir? Kur'an ve sünnettir. Öyle değil mi? Ney gene el mabniyetu la ara'ir rijal. Yani Şahısların, kişilerin görüşlerine bina edilmiş olan e, şeyler, bilgiler değil de sünnetin üzerine bina edilmiş bilgiler. Gene bu manada başka birçok Kur'an ayet dolu, baştan sonunda bununla dolu. Allah Azze ve Celle gene diyor ki وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ وَاِلَى الْرَسُولُ Onlara dense ki Allah'ın indirdiğine gelin, Resul'ün indirdiğine getirdiğine gelin. O münafıkların senden yüz çevirdiklerini Göreceksin diyor başka bir ayette Nisa suresi 61. ayette Bu ayette delalet ediyor ki Kim amele çağırırsa Onu nereye götürmesi gerekir Kur'an ve sünnete götürmesi gerekir Bunu kabul etmeyen nedir Münafıktır Allah azze ve celle'nin kafir münafık Bu şekilde Allah azze ve celle isimlendirmiştir Eee Şimdi belli bir usul kaydısı var. Usul-u Ne el-ibretu bi Ayetten alınan ibret geneldir, iniş sebebine özel değil. Yani bir ayet bu ayet aslında ne hakkında indi? Muhakeme, Muhakeme meselesi. E, ve itikadla alakalı bir mesele ama biz fıkıh, amel boyutunu konuşurken bu ayeti delil getirdik. Bu usul kaydesinden dolayı getirdik. Tamam bu ayet itikatla ilgili bir mesele hakkında inmiştir. Ama bu fıkıh meselesine geldiğimizde. Yani namazda nasıl kıyama duracağımız, namazda nasıl hareket edeceğimiz, nasıl abdest alacağımız meselesine geldiğinde de bu böyledir. Nereye götürmemiz gerekir? Allah ve Resulüne götürmemiz gerekir. Şahıslara değil. Çünkü şahıslar da ne yaparlar? Hata edebilirler. Allah'ın başka bir ayette şöyle buyurduğu gibi. Nisa suresi 59. ayet. فَإِنْ تَنَازَوْتُمْ فِيهِ şey Bir şeyde müyaza ettiğinizde, tartıştığınızda فَرِدُّهِ لَلّٰهِ وَرَسُولَهِ Allah'a ve Resulüne döndürün. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالْلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret güne iman etmiş kimseler iseniz böyle yapın. Nasıl olacak peki bu döndürme Allah'a ve Resulüne? Allah'a döndürme, kitabına döndürmektir. Nebisine döndürmek nebi peygamber pe peygamber sağsa danışmaktır. E peygamber bugün yaşamıyor. Vefatından sonra nereye döndürmektir? Sünnetine. Arkada bırakmış olduğu sünnetine döndürmektir. Vak'a talea Allah şöyle kulları övüyor. Hani biz yani tamam anne babadan bazı bilgiler öğrendik ama biz dinimizi şimdi delillerle öğrenmeye başlıyoruz. Allah şöyle hareket eden kulları övmüş. Febşir aibad kullarım müjdere. Ellezine yestemiuunel kavle feettabiuunahu ahsana. Onlar sözü dinler, en güzeline tabi olurlar. Ulaike hadahumullah ve ulaike hum ulul albab. Ondan hidayet almıştırlar. Onlar hidayet erenleri takidi, akıl sahipleridir diyor Allah. Zümer suresi 17 ve 18. ayet bu. Hiç şüphe yoktur ki Allah'ın kitabı ve Resulün sünneti bakın zayıf hadis dahi olsa Zayıf hadis dahi olsa bir beşerin, peygamberin dışında bir beşerin sözüne tabi olmaktansa zayıf hadise tabi olmak daha eftaldir yani. Zayıf hadisin peygamberin nispeti tartışılır yani. Zayıftır senet olarak. Sonuçta peygamber söylememiş de olabilir bu sözü. Ama şahısların sözüne tabi olmaktansa peygambere nispet edilen bir sözü tabi olmak nedir? Hepsinden kat kat daha evladır yani. Gene Allah Azze ve Celle ne diyor kitabında? Ve Resul size ne verdiyse onu alın. Neyden de nehyettiyse onu da bırakın, terk edin. Allah'tan korkun. Allah'ın cezası nedir? Şediddir, şiddetlidir Allah Azze ve Celle'nin cezası. Ve Allah böyle yapmaya, Resul'e tabi olmayan insanlar için ne diyor? Allah azap edecek onlara yani Resul'e tabi olmadıklarından dolayı bakın dikkat edin bazı peygamberler var kim? Yusuf Aleyhisselam değil mi? İshak Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam bana kitaplarının adını söyleyin yok Allah bazı toplulukların ıslahı için peygamberi dahi yeterli görmüştür yani kitap göndermeden peygamber göndermekle o toplulukları ıslah etmiştir Allah Azze ve Celle o yüzden peygamberin sünnetinin bu kadar büyük önemi vardır O yüzden birazdan gelecek Kur'an'ın 15 16 17. yerinde ve atıyor Resul Resule itaat edin. E nasıl olacak Resul'e bu itaatimiz bu dönemde? Onun sünnetini bilmek, onun sünnetine ittiba etmektir. E bize sabit oldu Sahip bir nakille Nebi'den bir sünnet ulaştı. Nebi salasa namazda elini kaldırdı. İcma naklediyor sahabe mesela. Atıyorum örnek veriyorum. İcma yok da ya böyle bir sünnet bize ulaştıysa biz bu sünneti Falan şahsın görüşünden dolayı, filan şahsın görüşünden dolayı ne yapmayacağız? Terk etmeyeceğiz. Bunu yapmak neye tabi olmaktır? Hevaya tabi olmaktır. Hevaya, isteklere. Niye? İşimize gelen fetvayı o vermiştir. Biz de hemen lop yapışıyoruz. Zaten dünden razıyız onu almaya. Öyle değil mi? Allah bu, bu gibiler için ne diyor? Sen nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin mi? Allah'ın bir ilim üzere saptırdığı kişi. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle ilim üzere saptırıyor. Neye tabi oluyor? İlmi bırakıp hevaya tabi oluyor. İsteklere tabi oluyor. Ve Allah Azze ve Celle bize Resulü olsun diye gönderdi? Örnek. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه sizin için nebi sallallahu aleyhi ve güzel bir örnek vardır. Men kana yarallaha vel-yaumul ahira kim Allah'ı ve ahiret gününü istiyorsa güzel bir örnek var. Usve el-iktida manası yani uymak, tabi olmak manasında. Allah Resulü bunun için gönderdi bizlere. Allah yine dine peygamberine fe illem yestecibu sana tabi olmazlarsa senin davetini icabet etmezlerse fe lem ibilki annema yettibuuna ehwaahum onlar sadece hevaalarına isteklerine arzularına tabi olurlar ve men edallu kim de saparsa mimmenittebe hevasına tabi, tabi olaraktan senin yolundan sapar ise bi gayrin huda Allah'tan hidayet olmadan İnna Allah la yahtal kalmü'z zalim. Allah zalim bir topluluğu yapmayacaktır. Hidayete erdirmeyecektir. Şimdi Kur'an baştan sona ben bu halde tek tek okumak istemiyorum. Burada hepsini getirmiş. Ve atiyullah ve atiyur resul Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Resul'e itaatün üzerine sık sık ne yapmış. Allah azze ve celle kitabın başından sonuna kadar durmuş. Biz biliyoruz ki Allah azze ve celle haşa boş laf kullanmaktan münezzehtir yani. Şimdi bazı hadis inkarcıları ne diye bunları tefsir ediyorlar. Yani Resulü'ne itaat Allah'a itaattir. Allah o zaman boş konuşuyor haşa. Rabbimizi tenzih ederiz. Yani Rabbimiz onların söylediklerinden münezzehtir. Öyleyse Allah Azze ve Celle Resulü'ne itaat edin ne kasıt? Öldükten sonra nereye itaattir? Sünnetine ita itaattir. وَلَا شَكَّ عِنْدَ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْاِلْمِ Yani ilim ehli arasında hiç şüphe yoktur. bu Hiç ihtilaf yok ki. Allah'a ve Resulü'ne bu ayetlerde, zikredilen ayetlerde zikredilen naslarda Allah'a ve Resulüne itaatten kasıt nedir? Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine ittibadır. Öyle değil mi? Bel edilletü'l kitabü ve sünnet daelletün ala vücubü tedabberul vahiy Yani Kur'an ve sünnetin bütün nasları bizi neye yönlendiriyor? Vahiyyi tedabber etmeye yani düşünmeye, algılamaya. Şimdi toplumda ne gibi bir inanç hakim, ne gibi bir inanç vakıf şu anda? Yani müçtehit sadece bu meseleleri düşünür. Müçtehit sadece bu meseleleri düşünür. Diğer alan bu meselelere girmez. Bu meseleleri tedettür etmez. Bunlar tamamen vahyin gösterdiği yolun tam zıttıdır. Yani bu iş sadece müçtehidindedir. Gücü yettiği oranda az gücü yetsin çok gücü yetsin. Gücü yeten herkesin vahyi anlama noktasında ne yapması gerekir? Düşünmeye, tefekkür etmeye dalması gerekir. وَكَذَلْكَ كَانَ السَّحَابَا İşte sahabe de bu hal üzereydi. Ne yapıyorlardı? Nebi salasının sünnetini insanlardan kim olursa olsun onun sünnetini terk ederek o başka şahsın görüşüne veya fikrine ne yapmıyorlardı? Tabi olmuyorlardı. Bunun en basit örneği kimdi? İbn-i Abbas. Ne dedi İbn-i Abbas? Yani şüphe ediyorum artık diyor. Sizin üzerinize inmesinden hicareten minaseme Allah'ın sizin üzerinize gökten taş yağdırmasından ben artık şüphe eder hale geldim. Niye böyle söylüyor? İbn Abbas diyor ki: ben diyorum ki, kale resulullah nebi sallallahu böyle dedi. Ve takulun kal Ebubekir ve Ömer. Siz diyorsunuz ki Ebubekir böyle dedi, Ömer böyle dedi. Bakın şunu düşünün. Yani İbn Abbas'ın bunu söylediği insanlar ve peygamberi kıyas ettiği insanlar kim? Ümmetin faziletinde icma ettiği adamlar. Ebubekir ve Ömer. Siz varın bugün nebinin sünnetini bu asırda yaşayan bir adamın sözünden dolayı terk edenlerin halini düşünüyor yani en azından Ebu Ömer'in Allah'ın rızasına dair nas, rızasına nail olduklarına dair nas var hani peygamberin kavlini böyle bir insan böyle insanlar yüzünden terk ediyorlar ya bugün daha haklarında müslümanlığı dahi sabit olmamış belki kendisi İslam iddiasında ama Allah katında öyle değil öyle değil mi Böyle bir takım insanların kavli yüzünden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini terk etmek bu da ancak sünneti anlamamış, sünneti algılamamış insanların yapacağı bir iştir. Gene kim? Şeyhan yani iki şeyh. Kim? Ebu Bekir ve Ömer. Sahabenin en faziletlileri ilim açısından, amel açısından en faziletlileri. اِذَا لَمْ يَكُلْ لَهُمَا عِلْمٌ ف۪ي Bir meselede ilimleri olmadıkları zaman ne yapalardı? يَسْأَلَانِ النَّاسِ İnsanlara so, sorarlardı. Al-Hadis. Bir hadis var mı bu meselede? Yani bakın e, İbn-i Tehmiye Rahimallah Akkadet Vasilya'da diyor ki icma ile bu ümmetin en alimi, en fakihi Ebu Bekir'dir. diyor. İcma ile. Ümmetin en fakihi. Ümmetin en alimi Ebubekir bakın şimdi ne yapıyor radıyallahu anh. Ve Ebubekir <gülüyor> "Ma semi'tu sallallahu aleyhi ve sellem, قال فيها شيئا yani gelde, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin neneye, neneye mirastan pay verdiğini ben işitmedim." diyor. Tamam. Ebubekir radıyallahu an bu meselede ilim sahibi değil. Bir yaşlı kadın gelip soruyor ona. Bana diyor mirastan pay var mıdır? Ve sa'alennas. <gülüyor> Ebubekir insanlara sordu radıyallahu anhu. فَلَمَّا صَلَّ الظُّهُرِ Diyor, ilan ediyor. Yani bu meselede yanında hadis olan varsa gelsin diyor. Ben bu meselede pay bilmiyorum. Kadın gelip pay istediğinde ben sana pay görmüyorum diyor. Allah'ın kitabında görmedim, Resulü'nün sünnetinde bunu bilmiyorum. Ebu Bekir insanlara soruyor. Bu meselede yanında bilgi olan var mı? Sonra öğlen namazını kılıyor. قَالْ اَيُّكُمْ سَمِعَاً رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّهُ سَنْفِ الْجَدَّةِ شَيْئًا Hanginiz duydu diyor öğlen namazından sonra. İşte... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem neye mirastan pay verdiğini. فقال المغيرة ibnu شعب. Mughيرة ibnu شعب diyor ki. Ene. Ben. قال. Dedi ki. ماذا قال. Da ne dedi? قال. Dedi ki. اعطاها Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem su düş. Nebi sallallahu ona 6'da 1 mirastan pay verdi diyor. Bak sahaben en fakihi. Sahaben en alim Ebu Bekir. Ama her meseleyi bilmiyor. Diyorlar ya her meseleyi bilme şartı var diye. Bunlar. İşte batıl tarikat ehlinin meseleleri zorlaştırmak için kendi işkembelerinden uydurdukları lafızlar yani. Bunların Kur'an ve sünnetten uzaktan yakından alakası yoktur. Bu meseleyi İbn-i Teymi Rahimullah e, Raf'ul Malam kitabında işte iştihadın, iştihad, müçtehit nedir? Bunu izah ederken yani müçtehitlerin dahi belli meselelerde ilimlerinin olmadığını, belli meselelerde hata edebileceklerini ispat etmek için bu hadisi zikreder zaten. Gene aynı şekilde... ''Başka kim vardır?'' diyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Ben yani buna şehadet eden. Fakale Muhammed İbni Mesleme'' Muhammed bin Mesleme kalkıyor. Sadaka diyor. Doğru söyledi. Ben de işitim. ''Fe atâhe Ebu sudus Ebu Bekir radıyallahu o kadına çıkartıyor. Mirastan altıda bir pay veriyor. Yani bize sahip bir hadis, bize sahip bir nakil ulaştığı zaman, Nebi sallisinden sahip bir sünnet ulaştığı zaman bizim şeyimiz ne? Bizim ölçümüz o hadistir şahısların kavilleri şahısların görüşleri değildir. Ve kısseti sual emar <gülüyor> ennase fil ghurra thumme rucu'uhi ila haberil muğire. Ghurra hakkında soruyor. Ghurra işte bu ayakları ve elleri yıkarken uzatılması yani yıkama meselesinde. Hani bazıları da diyor Nebis Hasan bunu yaptım yapmadım mı? Bu meselede muğire'nin kavline gidiyor. İnsanlara soruyor ya da veba meselesinde ve sualuhum Filvabe. Hani Şam bölgesine iniyorlar Radiyallah. Halefet döneminde peygamber salsan vefat ettikten sonra. Orada ne var Şam'da? Yaygın hastalık var. Bulaşıcı hastalık var. Ne yapıyor? Girelim mi, girmeyelim mi? Şimdi bir hadis var diyor ki bulaşıcı hastalık yoktur. O zaman bu hadise göre girmek lazım Şam'a. Ve orada ne yapıyor? Hemen başka bir sahabe, Abdurrahman İbn Avs ne diyor? Nebi sallallahu aleyhi vebali bir yer gördüğünüzü oraya girmeyin diyordu. Ne yapıyor? Oradan kaçarken hani sahabe gelip itiraz ediyor. E, ey Ömer Allah'ın şeyinden mi kaçıyorsun? Kaderinden mi kaçıyorsun dediğinde ne diyor? Biz Allah'ın kaderinden evet, gene Allah'ın evet, kaderine evet, kaçıyoruz diyor. Bak gene bu meselede ne yapıyor onlar radıyallahu anh? İlmi olmayan meselede kime danışıyor? Sahabeye danışıyorum Aranızda bu ilme sahip olan var mı? Yani hani müştehitse bazı şartları getiriyorlar ya. Müştehit her meseleyi bilmek zorunda. Her meseleyi vakıf olursa müştehit olur, iştihad edebilir. Hayır böyle bir şey yok. İnsan ilmi olduğu meselede, ilme mütemekkin olduğu meselede ne yapabilir? İctihatta bulunabilir. Eyyahlem iyi bil ki enel eimme rahimehumullah. Allah dört imama rahmet etsin. Dört mezhep imamına. Dersimiz bu oldu ya. Şimdi kim var muteber insanların kabul ettiği 4 mezhep var. Malik, Hanbeli, Şafi ve eee Hanefi mezhebi. Bu dört imam da Allah hepsine rahmet etsin. Leysu ne değiller? Masum değiller. وَكُلِّ مِنَ الْاِعِمَّةِ Yani ona benzer diğer imamlar. şuna sakın unutmayın. Yani İslam dininde bu 4 mezhep yoktu. Şöyle yoktu. Yani bu mezheplerin dışında başka mezhepler de vardı. Tabi'inde büyük alimler yok mu? Hasan el-Vasri, Sufyan bin Uyayna, Abdullah bin Mübarek her birinin kendisinin bir mezhebi vardı zaten ama talebeleri korumadılar. i̇bn Hazm'ın mezhebi yok muydu? Vardı, talebeleri korumadılar. Yani buna benzer birçok alimin kendine has mezhebi vardı. Yani mezhep ne demek? Görüş, Ra'i. Görüş demek. Bu görüş sahibi bütün alimler zaten vardı ama bunlar ne yaptılar? talebeler tarafından mezhepleri bugüne kadar getirilmediği için korunamadı. E neden bu mezhepler peki bugüne kadar geldi bu 4 mezhep bu kadar yaygın hale geldi? Devletlerin bu mezhepleri resmi mezhep olarak seçmesinden kaynaklanıyor. İmam Malik dönemin halifesi diyor ki diyor ki herkese zorunlayacağım. Senin mezhebine tabi olmalarını zorunlayacağım. Öyle yapma diyor İmam Malik. Yani insanları zorlama herkes sahih görüşle amel etsin. Kendine göre sahih olan görüşle ne yapsın amel etsinler. Osmanlı Devleti resmi mezhebine kabul etmiş, Hanifilik kabul ettiği için bu Türk topraklarında hangi mezhep yaygın? Hanefilik mezhebi yaygın. Esuud devletinin şu anda dahi şey onların kanunlarında resmi mezhepleri Hanbelidir. O yüzden Hanbeli mezhebi yaygındır. Afrika bölgesine bakın Maliki mezhebi yaygındır. Yani sebebi oradaki zamanda var olan şey İslam devleti, Mağrip'teki kurulan İslam devletinde Ee, o dönemin devletinin resmi mezhebi maliki mezhebi olarak kabul etmesindendir. Mısır bölgesinde Şafii mezhebinin İmam Şafii'nin orada yaşamasından dolayı Şafii mezhebini kabullerini görüyoruz. Yani devletlerin desteklemesi sonucunda ne olmuş bu mezhepler? Yaygın münteşir hale gelmişler. Ama bu imamlar Allah hepsine rahmet etsin. Biz hepsini seviyoruz. Saygısızlığımız yok onlara. Bunlar ne değiller? Masum değiller. Mesela örnekler. Ebu Hanife rahimallah. وَهُ أَكْسَرُونَ فِي ذَلْكَ لِيَاَنَّهُ أَكْسَرُونَ رَعِيَ Yani ra'i meselesinde en çok hata düşenlerden öyle değil mi? Niye? Zaten onun medresesine ne diyorlar? Rey medresesi diyorlar. Rey ne demek? Görüş demek. Rey medresesi. Yani say, bazen hadis sabit olmasına rağmen. Şimdi Ebu Hanife Kufe'de yaşadı. Kufe neresi? Bağdat. Bağdat hadis uydurmasının merkezi. Yani hadis uydurulan hadisler havada uçuşuyor. Bu nedenden dolayı Ebu Hanife hadisi alırken çok müteşeditmiş. Yani şartları ağır tutuyormuş. Kendisine bazı hadisler ulaşıyor. Adama diyor ki bu sika değildir, güvenilir değil. Bunun hadisi kabul edilmez diyor Ebu Hanife. O yüzden ne yapıyor? Hadisi terk ediyor. Kendi görüşüyle ne yapıyor? İçtihat ediyor. Mesela böyle şeyler de bulunmuş. Allah ona rahmet etsin. Mesela yemin mallarda yemin meselesinde şahitliği kabul etmemesi. Bunların neler olduğu gelecek zaten fıkıh dersinde işlerken biz hani genel olarak mukaddime yaptığımız için fazla teferruata girmiyoruz. Ya da bakir zaninin işte e, şey cezası, uzaklaştırma cezasında yaptığı hatalar gibi. Gene aynı şekilde ve o kızı Alemanik Malik, malik bin Enes rah rahim Allah. o da Maliki mezhebin imamı neyi inkar ediyor? Şevval orucunda işte 7 Şevval orucundan 7 şeyi inkar ediyor. Ona hadis ulaşmamış bu meselele. Halbuki müttefekun aleyh olan meseleyi inkar ediyor. Örneğin meclisin işte hıyarı yani lideri en hayırlısı. Bununla amel etmek. Bu hadisi terk ediyor. Müttefekun aleyh olan bir hadistir. Gelecek yani teferruatının oldu. Ben şimdi başlıklarla geçiyorum. Ya da işte cuma orucunu iyi görmesi. istihsan. Halbuki Cuma günü oruç tutmak ne men edilmiş nebi sasnaf tarafından öyle değil mi? Niye Müslümanların bayramıdır? Ama İmam Malik gibi birinin bu mesele ulaşmamış. E ondan sonra İmam Şafii yani ümmetin icması var değil mi? Kadına dokunma noktasında yani icma yok da İmam Şafii bölüyor o icmayı da. Hani cumhurunun görüşü nedir? Kadına dokunmanın abdest bozmadığıdır yani. Niye? Nebiden bize buna dair sahih hadisler ulaşmış yani. Sahih hadisler ne gösteriyor? Nebi sasnafların hanımını öpüyor namaza duruyor. Yani eğer öyle olsaydı o zaman Kadına dokunmak abdest boz, bozmuş olsaydı e, Ne bilsa asa Namaza durmazdı Ayeti nasıl anlıyor kadınlara dokunduğunuz zaman Zahiren algılıyor Halbuki orada ne cimadır kasıt öyle değil mi Maruf olan meşhur olan görüş Bu da İmam Şafi'nin yaptığı Düştüğü hata ya da işte Ramazan orucunda şekke düşen İmam Ahmet'in başka bir hata o da, Onu da düştüğü bir hata Ramazan orucunda şüphe ederse kişi Hani onu kaza edip etmeme meselesi. Burada da sünneti muhalefet ediyor. Yani haşer şimdi biz bunları söylerken dört imama ne yapmıyoruz? Bir ayıp ortaya koyma, kusur ortaya koyma değil. Allah'ın dininin muhafazasıdır bizim amacımız gayemiz. Öyle değil mi? Sahih sünnetin muhafazasıdır amacımız. Allah hepsine rahmet etsin. Biz hepsini rahmetle anıyoruz. Bizim imamlarımız, önderlerimiz ama Allah'ın Resulünün sünnetine muhalefet ettikleri noktada ne yapmasını bileceğiz? Onlara dur demesini bileceğiz. Şimdi bunun sebepleri var. Peki neden bu ihtilaflar düştü? Yani bu dört mezhep arasında bu ihtilaflar hangi sebeplerden dolayı düştü? Ya da yani apaçık hadis bize kadar ulaşmışken nasıl olur da İmam Malik, İmam Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam Ahmet farklı içtihat edebilirler? Bunun üç sebebi var. Bir, yani birinci şartı. Adam inikat an-nebiy sallallahu aleyhi yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylemediğine itikat etmeleri. Yani tam bu hadis ulaşmış da şimdi biz biz de her hadisi kabul etmiyoruz öyle değil mi? Hadisin şartları var varsa, hadisin 5 tane şartı var. Sika olacak, ravi'lerin hepsi güvenilir olacak, dabtları sağlam olacak, hafızaları, hıfzları kuvvetli olacak. Ondan sonra işte senette kopukluk olmayacak, şazlık olmayacak falan. Ne var? Şartlar var öyle değil mi? Bu müçtehidin ona ulaşan hadisin peygamber salasının söylemediğine itikat etmesinden kaynaklanıyor birinci ihtilafın sebebi. Nasıl oluyor? Bunun da çeşitleri var. Ellen yakunel hadis kad belaghu aslan. Yani اصلا hadis o müçtehide ulaşmamış. Bu da çok normal. Ebu Bekir'in meselesinde olduğu gibi radıyallahu anhu. Peygamberle öyle değil mi? Her yere ne diyor Nebise Hasan? ''Dekaltu ane ve Ebu Bekir'' ''Karaçtu ve Ebu ''Ben ve Ebu Bekir girdim, ben ve Ebu Bekir çıktım'' Yani sabah akşam Ebu Bekir Ömer oturuyor ama Ebu Bekir ve Ömer her meseleyi bilmiyor radıyallahu anhu. Ma. Öyle değil mi? Onlara bazı hadisler ulaşmamış. Öyleyse diğer müştehit imamları, sana bana ulaşmaması nedir? Çok tabi çok normaldir. Öyle değil mi kardeşe Birinci sebebi bu. Şimdi el evvel dedik. Birincisi neydi? O sözü peygamberin söylemediğine itikat etmeleriydi. Bunun da birinci çeşidi ne? Hadisin aslen onlara ulaşmamış olması. İkinci çeşidi en yakuna l-hadise gadbele galhu ve lakinnehu lem yesbut indahu. Hadis ona ulaşmış ama onun yanında sabit olmamış. Nasıl sabit olmaz hadis? Hadis ulaşmış yalnız hadisin sıhhat şart larından biri onun yanında yok. Yani ona göre işte o hadisi rivayet eden Muhammed İbni işte ne Fulan falan oğlu Muhammed sika değil. Güvenilir değil. Hafızasında zayıflık var. Yani hadis ulaşmış ama hadis sahihat şartlarına sahip değil. İkinci sebep bu. Üçüncüsü <gülüyor> en yâ tekedâ de'ful da haditi bi içtihat. İçtihatla hadisin zayıf olduğuna hükmetmiş. E zayıf hadiste de ne yapmaz cumhur? Amel etmiyorlar. Yani usul-ül kitaplarına baktığınızda sadece Hanifiler o da fadail-ül amel dense demiş. Yani faziletli ameller babından sonra ne gibi? işte fazla zikire teşvik eden, ibadete teşvik eden hadislersiz, zayıf hadisler amel edilir demiş. Ama Cumhur üç mezhep ne yapmaz? Zayıf hadisle amel etmezler. Üçüncü sebep bu. Dördüncüsü en yüsterata fî kâberil vâhidil adlet dâbi çurûten yukhalifahû fîhe gâyrehu. Tamam. Adamda dabıt var, adamda adalet var. Hadisi rivayet eden, hadisi o müçtehide getiren adamda bu şartlar var. Ama sahih hadisin diğer şartları mevcut değil. İşte şaz olmaması vs. bunun gibi şeyler. Senedin kopuk olmaması. Başka bir şey. en <gülüyor> Bir sebep de hadis ona ulaşmış. Tamam hadisin sıhhati de sabit olmuş ama hadisi unutmuş. Olamaz mı yani? Çok tabii Yani insan unutkan bir varlıktır. Yani o söz her ne kadar kabil zayıf da olsa insan kelimesinin nesiyeden türediğini iddia edenler var. Nesiy Arapça ne demek? Unutmak demek. Yani insan da ne yapar? Çok unutur. Allah da zaten öyle olduğunu Kur'an'da bize ne yapıyor? Bildiriyor. İkinci ikinci etmen. Şimdi bu birincisiydi. Neydi? Hadisi peygamberi söylemediğine itikat etmesiydi müşteydi ikincisi Adem-i iradeti tilke mes'ele biذلك kavl. Ha, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o hadisi söylerken yani o hani bizim zahiren anladığımız şeyi kastetmediğine itikat etmesi bu meselede. Bu nasıl olacak? Adem-i marifeti bi delaleti'l hadis. Hadisin delaletini anlamamış olmasından kaynaklanıyor. Yani nasıl e, Peygamber, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde eee bir kelime farklı manada kullanılıyor. Şöyle örnek vereyim size Ayşar Radiyallahu anh Ebu Hureyre için diyor ki kezzaptır diyor. Yalancıdır diyor. Halbuki o dönemde Araplar bir adam hata etti mesela Fatih Eki hata etti bir şey söylerken. Ben hata etti derken kezzap derim ona. O dönemdeki Araplar ne yapmışlar? Bu kelimeyi bu manada kullanmışlar, takdim etmişler. E şimdi bugünkü Araplardan biri bunu bilmeden bu hadise bakarsa ulan o zaman Ebu Hureyre zaten en çok hadis uyduran adam. millet zaten şey en çok hadis rivayet eden adam. Millet zaten Ebu Hureyre'ye yükleniyor. Al gördün mü Ayşe radiyallahu da delil geldi. Hem de sünni kaynaklarda o zaman allak bullak oldu. Bütün dinde şüpheye düşersin yani öyle değil mi? Yani müçtehidin hadisten rivayet olunan hadisten maksatın bu olmadığını anlamamış olması. Yani maksadı tam manasıyla ne yapamaması? Kavrayamamış olmasıdır. Ya da üçüncü bir sebep. Son sebep nedir? İtikaduhu ennel haditha mu'arid bime yedillu ala nesghihi tevilihi. Hadisin nesholunduğuna ya da hadisin tevilinin olduğuna itikat etmesi müşteydi nasıl şimdi nebi salasen bir hadiste diyor ki su sudandır yani meni gelir ise ne yapmak gerekir guslenmek gerekir bu hadise göre o zaman bir adam örnek misal veriyoruz hanımıyla ilişkiye girdi fakat işte menisi gelmeden bıraktı ilişki bu adama gusül gerekir mi Bu hadise göre gerekmez. Yani bu hadisle bu ben müçtehit olsam bu hadis bana ulaşsa içtihar etsem ne derim ben böyle biri bana gelip sorduğunda ya ben hanımımla beraber oldum ama işte beni gelmeden ben bıraktım. E ne diyeceğim bu adama bu hadise göre susudandır senden su gelmediği için guslenmen gerekmiyor. Halbuki nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Ayşe radiyallahu anh'dan varit olan habere göre ne böyle bir durumda nebi sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp guslenmiştir. Yani ne olmuştur? Birinci hadis, ikinci hadisle birlikte nesk olunmuştur. O yüzden müçtehit de hani biz, bize göre sabit olan bir sünnet var ama o müçtehit o hadisi görmezden gelmiş öyle değil mi? O neye itikat etmiş olabilir? Onun nesk olduğuna itikat etmiş olabilir. Mesela hacamat meselesinde de bir ihtilaf var. Yani oruçluyken hacamat yaptırmak. E diyor ki Nebise Asam oruçluyken hacamat yapanın da yaptıranın da orucu bozulur diyor. Başka bir hadiste Ramazan ayında İbni Ömer'den geliyor. hacamat yaptırdı diyor oruçluyken. Şimdi burada ne sıkı var? İbni Teymiye öbür kavli alıyor. İmam Ahmet o kavli alıyor. Şafirler, Malikiler diğer kavli alıyorlar. Onlar diyor bu bunu nesk etti. Bunlar diyor bu bunu nesk etti. Yani buradan ne çıkıyor ortaya? İhtilaf çıkıyor. Yani biz neyi ortaya koymaya çalışıyoruz? Mezhepler arasındaki ihtilafların sebeplerini ortaya koymaya çalışıyoruz. O zaman bizim üzerimize düşen nedir? Yani gücümüz yettiği oranda bu ihtilafların sebeplerini, kaynaklarını, delillerini öğrenerekten delile tabi olaraktan, sahih sünnete ne yaparaktan? Tabi olaraktan bizim amel etmemiz gerekiyor. İçin içinden çıkamadığımız meselelerde ne olacağız? Mukallid olacağız. İlmimiz yetmiyorsa, kardeşim ben bu mesele İmam Ahmet'in ilmine güveniyorum. Ben onu taklit ediyorum. O içlihat etmiş. Bozmayacağını söylüyor. O zaman ben bozmayan görüşü alıyorum diyor. Burada ne oluyoruz? Mukallid oluruz Ama Kesinlikle şimdi birazdan kaviller de gelecek İbn-i Hazm'dan, ümmetin büyük alimlerinden. Taklit nedir? Haramdır. Yani öyle söylüyor İbn-i Hazm. El taklitü'l haramun. La yahillü diyor. Helal olmaz. Ve buna diyor, delil olarak da sahabe başından sonuna, yani ilkinden sonuncusuna kadar, tabi'in birincisinden sonuncusuna kadar, etba'l tabi'in birincisinden sonuncusuna kadar icma etmiştir bu görüşü üzere diyor. Yani bu çok ciddi bir iddiadır. Nedir? Hani en hayırlı üç nesil. Neden bu üç nesli rivayet etti? Hayrın nasa karne sümmellezine yalinohum sümmellezine yalinohum sümmellezine yalinohum Öyle değil mi? İnsanların en hayırlıları aslındakilerdir. son onlardan sonra gelenler sonra onlardan sonra gelenlerdir. Peygamber Sazan bu üç nesli ölmüş. Ve İbni Hazım da bu meselede bu üç neslin neyinden bahsediyor? İcmasından bahsediyor. Öyleyse Müslüman ne yapacak? Yani kendisine eee Kapalı olan meselelerde ilim talep edecek, o meselenin hakikatini öğrenecek, şahısların kabullerine değil, delillere ne yapacak? Tabi olacak. Mesela yani bakın yani şimdi biz bunu anlatırken adam diyor ki ya diyor. Yok koskoca Ebu Hanife bilmiyordu, da sen mi biliyorsun? 1400 sene sonra. Koskoca İmam Şafii bilmiyordu, da sen mi biliyorsun? Ya koskoca Allah'ın peygamberi bir meselede ne yapıyor? Hata ediyor. Allah Kur'an'da bize bahsediyor. Hangi kıssa? Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası. Kale Subhanehu ve Teala Ve Davuda ve Süleymane İz yahkumani fil harf Tarla meselesi Meal okuyanlar Meali sık okuyanlar Kur'an'a vakıf olanlar bilir Tarla noktasında anlaşmazlık oluyor iki kişi arasında O dönemde Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam baba oğlu biliyorsunuz İkisi de peygamber İkisine geliyorlar İkisi de hükmediyor adamların arasında Fefahemnaha <gülüyor> <gülüyor> Süleymane ve kullen aateyne hukmen ve ilme. Allah, Süleyman aleyhisselam, ikisi ayrı hüküm ediyor. Süleyman aleyhisselam farklı hüküm ediyor. Davut aleyhisselam farklı hüküm ediyor. Allah kiminkini övüyor? Süleyman aleyhisselam. Biz ona anlattık, yani anlaştırdık. Yani biz ona o fehmi verdik diyor Allah. Ve ikisine de ne vermiştik? Hikmet, yani hüküm ve ilim vermiştik diyor. Allah ikisinin de hüküm ve ilim sahibi olduğunu söylüyor. Ama Süleyman Aleyhisselam'ın meselede ne yaptığını söylüyor? İsabet ettiğini söylüyor. E bu hangi hadisin bir anlamda tezahürü? اِذَا اِشْتَهَدَ الْمُجْتَهِدِ Eğer müştehit iştihad ederse. وَاَصَابَ isabet ederse. فَلَهُ اَجْرًا Ona ne var? İki ecir var. وَاِنْ اَخْتَ Hata ederse ne var? فَلَهُ اَجْر bir ecir vardır. E Davud Aleyhisselam da iştihad etti. Süleyman az İkisi de peygamber. Yani mezhep imamlarından daha fazil ettiler. Öyle değil mi? Evet. İkisi de iştihad ettiler. Birisi iştihadında isabet etti. Birisi iştihadında ne yaptı? Hata etti. Ama Allah Azze ve Celle birinin iştihadını överken diğerine ne diyor? Ona da hüküm ve ilim verdi. O da bunu ne üzere yaptı? İlim üzere. Kendindeki gücü sarf ederek ne yaptı? Ortaya koydu. Bu bahsettiğimiz işte hadiste nerede geçiyor? Eee Bukhari ve Müslim ittifak etmişler müttefekun aleyh olan bir hadis yani hmm. eğer müşteh isabet ederse iki Ecir isabet etmezse bir Ecir vardır hadis gene mesela sahabenin hayatında böyle çok örnek vardır e, Ammar bin Yasin'in kıssası cünüplük isabet ettiğinde ne yapıyor? toprakta yuvarlanıyor öyle değil mi? Ömer radiyallahu namazı terk ediyor ikisi de içtihat ediyor nevi sallallahu aleyhi ve sellem onları öğretiyor nasıl yapacaklarını öyle değil mi? Yani kendilerine vârid olan bilgiyle, kıt bilgiyle neyi de bulunuyorlar, işte hatta bulunuyorlar. Ha bu demek değildir önüne gelen her cahil kalksın, ihtidad etsin, herkes müjtahid kesilsin bunu kastetmiyoruz. Ama mesele de ilmi talep ettikten sonra, ilme vakıf olduktan sonra, o ilimde mütemekkin olduktan sonra, öyle değil mi? Ne yapabilir her Müslüman amel edebilir. Tabii önce ilim şartı var. Çünkü Allah Teala ne diyor? "Vemâ ceale aleykum fi'd-dîni min harce" Allah size dinde zorluk çıkarmış yani Allah size zorluk çıkarmak için bu dini ne yapmadı? Göndermeli ve kâle teâle yuridullâhu bikumul yusra ve lâ yuridu bikumul Allah size kolaylık diler. Allah size zorluk istemez diyor. Allah bu dini ne yapmıştır? Kolaylık kılmıştır. Gene imamlar taklidi mende ittifak etmiştirler yani. Hepsi ittifak etmiş. Delil olarak da şunu getirmişler. Bunu söyleyen de İbn-i Teymiye'dir. Kavlini söyleyeyim. <gülüyor> Onları taklit etmekten bütün imamlar men etmiştir. <gülüyor> Asıl körler yani mutasip bir şekilde onlara tabi olduğunu söyleyenlerdir diyor. Halbuki Ebu Hanife, İmam Şaf, İmam Ahmet ne yapmıştır? Kendilerine körü körüne tabi olunmasından sürekli men etmişlerdir şey kitapları, ilim kitapları bu nakillerle doluyor. Tek tek zikretmeye gerek yok. Mesela İmam Şafi İmam Ahmet'e ne yapıyor? Ders veriyor. Yani hocasıdır. İmam Ahmet hadiste mütemekkin. Müsnedi var biliyorsunuz. Kaç cilt? 40 küsür cilt. O da Arapçası, Türkçe Türkçe'ye çevirsen kaç cilt tutar. Müsnedi var İmam Ahmet'in hadiste mütemekkin. İmam Şafi ona ders verirken diyor ki ya Ahmet ben görüyorum ki diyor Sen hadisle çok iştigal halindesin. Yani hadisle içli dışlısın. Hadislerden iyi anlıyorsun. Eğer diyor benim içtihadımı görürsen hadise ters bana haber ver ben de ne yapayım? İçtihadımı değiştireyim diyor. Yani sahip bir haber senden varit olduysa ben içtihadımı ne yapacağım? Değiştireceğim diyor. Gene El İmam Şafi'e el-Om kitabında bir mesele anlatır. Der ki Ali radıyallahu anh Bu et kesme meselesi. Nebi Salasem'in ilk başta ne yaptı? Kurban etlerini 3 günden fazla evde tutmayı yasakladı. 3 gün sahabe evinde tutuyordu. 3 günden sonra tamamını dağıtıyordular. Ama bu ne yapıldı? Nesk edildi. Sonradan kaldırıldı. Şimdi Ali Radiyallahu anh, Peygamber'in aleyhissalatü vesselam'ın vefatından sonra kurban keserken, diyor ki ey Müslümanlar, etlerinizi 3 günden fazla tutmayın, dağıtın. Orada bir tanesi diyor ki ben Nebi Salasem'den işittim diyor. Nebi bunu nehyetti diyor. Ben tutacağım diyor evimde. Üç günden fazla. Ali radıyallahu anhu o sene eti üç günden fazla tutmuyor. Dağıtıyor. Öbür adam 3 günden fazla tutuyor. Şimdi bu kıssayı anlatıyor. Peki hani burada sorular gelecek. sorular birazdan anlatayım. İmam Şafi'nin nereye vardığını size anlattıktan sonra. İmam Şafi bu kıssayı anlattıktan sonra diyor ki kişinin kendisine varit olan, ulaşan sahih haber ile amel etmesi o kişi üzerine nedir? Vaciptir diyor. İmam Şafi'nin 10 kitabında bu şekilde anlatır anlatıyor. E bunu söyleyen İmam Şafi, körü körüne beni taklit edin der mi yani? Öyle değil mi? Neye tabi? Bizim aldığımız yerden alın diyorlar. Hepsi de. Buna tabi olmaya çağırıyorlar. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Ya şimdi bu rivayet ne kadar şey? E Ali radıyallahu anh'a bir tane sahabe diyor ben böyle böyle işittim. Hani sahabe işitince amel ediyordu falan. Ne olmuş olabilir? Ne olmuş olabilir? o adam bir bir kişi şahitlik etmiştir oradakilerden. Bir kişi de o ilim vardır ve o güvenilir bir kişi olmaya da bilir. Ali radıyallahu anh'ın yanında. Ya da bir kişinin rivayeti sağlam kalmamıştır. Mesela Ebu Bekir radıyallahu anh sadece Muhirey bin şey, Şube'den duyunca yetiniyor mu? Başka var mı diyor değil mi? Ondan sonra kim şahitlik ediyor? Muhammed bin Mesleme şahitlik ediyor. Bunun gibi bir durum olmuş olabilir. Hulasa ne yapmadı Ali radıyallahu anh? O kişinin haberini muteber saymadığı için sahih saymadığı için onunla amel etmedi. Öyleyse sonuç şu yani bize varit olan sahih haberle eğer peygamberden bize kadar ulaştı ise ve bu hadis nesholunmadı ise. Öyle değil mi? Bu şartlar göz önüne alındıktan sonra. Hadisin sıhhatinde hiçbir sıkıntı yoksa hadis sahihlik noktasında şey ise sabit ise hiçbir imamın sözü hiçbir şahsın sözü bizim için ne değildir? Muteber değildir. Yani biz neye tabi olacağız? Sünnete tabi olacağız. Şahısların görüşlerine değil. Ben bu mukaddimeyi hani neden bugün yaptım? Yani biz fıkıh dersine başlıyoruz. Yani fıkıhta nedir? Bu meseleler gelecek. Ebu Hanife böyle dedi. Malik böyle dedi. O bunu delil getirdi. Bu bunu delil getirdi. Peki neye tabi olacağız? Yani Ebu Hanife'yi daha çok seviyoruz ona mı? İmam Şafii'yi çok seviyoruz ona mı? Öteki işte Şam'dan o bize daha yakın falan. Öyle mi artık alacağız? Nasıl alacağız? Hangi sünnete isabet ettiyse alacağız. Bu haftalık mukaddime böyle bırakıyorum. Haftaya Ebu Hanife kim? Hayatı. İmam Malik kim? İmam Şaf ve İmam Ahmet kısa kısa hayatlarının bir özeti. Nerede yaşadılar? Ne yaptılar? Ondan sonraki haftada inşallah kitab-ı salahla namaz kitabıyla inşallah başlayacağız. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin, kavillerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsinden ve şeytandandır. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك